معرفة نبیكم Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmek, tanımak. Ne demiştik? Kimdi? Onun adı neydi? Muhammed ibnu Abdullah ibni Abdulmuttalib ibni Hashim. Yani en az bu kadar bileceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeceresinden en az bu kadar ne yapacağız? Bileceğiz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kureyş kabilesinden olduğunu ne yapacağız bileceğiz. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunun evet. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini bileceğiz. Muallif evet. Rahimha Allah Muhammed Abdullah Abdülhahab. Allah ona gani, gani rahmet eylesin. Evet. Diyor ki "Ahad ala hâzâ aşra sinin yed'u ilet tevhid. Diyor ki Allah Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem işte bu şekilde on sene boyunca Mekke'de kaldığı 13 senenin ilk 10 senesinde ne yaptı? Sürekli insanları tevhide davet <gülüyor> etti. Sürekli insanları tevhide davet etti. Ve العشر aşri urice bihi ilessemâ İlk 10 sene tevhide davetle geçtikten sonra tevhid insanların kalplerinde kendine yer bulmaya başladıktan sonra allah Teala'nın kullarına farz kıldığı bazı ibadetler peş peşe ne yapmaya başladı? Gelmeye başladı. Ama bu gelen bütün ibadetlerin temelinde aslında ne vardı? Tevhid. tevhid vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bakan, ondan önce gelmiş olan bütün peygamberlerin davetine bakan, peygamberlerin görevinin asıl davet ettiği esasın tevhid olduğunu ne yapar? Görür, bilir, öğrenir. Bunu bilmemizde birçok faydalar var. Yani peygamberlerin tevhide davet etmesi bizlere çok büyük faydalar sağlar. Birincisi, Allah'ın bizden istemiş olduğu ve bizi cennete sokacak, olan, cennete sokacak olan, götürecek olan şeyin ne olduğunu bilmek. allah Teala kullardan ne istiyor? Ne istiyor? İbadet İbadette i̇badet kendini, ibadet kendini birlemeselerini istiyor. Bu çok önemli bir şey, bunu bilmek. Yani kendimize bırakılsaydı bu, Acaba allah Teala neden razı diye araştırıp ölene kadar belki bulamayacaktık. Değil mi? Ancak bakıyoruz ki allah Teala'nın razı olduğu en önemli bizlerden istediği ilk husus nedir? Tevhid. Bir kere bunun faydası var. Bunu biliyoruz. İkincisi diğer fırkaları, diğer mezhepleri, diğer görüşleri bu esasa göre ne yapıyoruz? Doğru ya da yanlış diye değerlendiriyoruz. Bugün Birçok topluluklar var, birçok güruh var. Adam, İslam deyince, İslam nedir deyince, aklına gelen en büyük şey ne? Devlet kurmak. Haddi zatında, velev ki yani İslam devleti kursa bile, bu adamın niyetinde olan devlet kurulsa bile, tüm gayesi İslam devleti kurulursa ne olacak? Adamın kafasından anladığı şey ne? Zina eden rejim uygulanacak. Hırsızlık edenin kolu kesilecek. İşte namaz vakti, Diyelim ki dükkanlar kapanacak. Evet bunlar hoş şeyler, güzel şeyler. Ama bunlar kulların kendi aralarındaki hak ve ile alakalı olan şeyler çoğu. Yani hırsızın kolunun kesilmesi mal sahibinin mal sahibinin gönlüne serinletmek için kalbini hoşnut tutmak için e, yeryüzünde diğer insanlar daha güzel yaşasınlar diye Allah Tuhan'ın koyduğu nedir? Kurallardır. Ama bizim öncelikli olarak koyduğumuz İlk sıraya getirdiğimiz mesele ne? A kulların kulları üzerindeki hakkı değil. Allah'ın kulları üzerindeki hak. hak. İşte bizler peygamberlerin davetini bilirsek, menhec budur. Menhec nedir? Davet tevhide yapılır. Öncelikli olan husus nedir? Tevhittir. Buna bakarak biz Allahu Teala'nın bizden neyi istiyor? Önce bunu biliriz. Bunu bildiğimiz için de bunu kazanmak için, allah Teala'nın rızasını kazanmak için bu yolda bu uğurda gayret sarf ederiz. Ve de diğer fırka ve mezheplerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bu menhece göre ayırt ederiz. Öyle değil mi? Evet. Yani bugün peygamberin yolundan gittiğini, izinden gittiğini söyleyen 73'ten fazla, yüzlerce, binlerce ne var? Fırkalar var. Fırkalar var. Yani bunların en iyi niyetlisi olarak görebileceğimiz üzerinde Allah'ın hükümleri ne olsun? Hakim, olsun? Hakim olsun. Ne kastediyorsunuz kardeşim bununla? İşte halife olsun. Ne kast ediyorsunuz? İşte evet. devlet olsun. Ne kast ediyorsunuz? Zina eden rejim olsun. Bütün anlatıkları İslam'dan mı? Bizim anladığımız bu değil. Bununla sınırlı değil. Bizim anladığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in 10 sene boyunca Mekke'de 13 senelik davetinin ilk 10 senesinde ve diğer senelerinde de davet ettiği tevhide davet. Bu esas. Bizim amacımız yeryüzünde Allah'ın hakkı olan, kulların üzerindeki olan ibadetin yalnızca Allah'a yapılması, hakkı ne olması? Hayat bulunması. İşte bunun için bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 10 sene ne yaptı? Yoğunlukla bu hakikata davet ettiği. Sonra 10. sene geldiğinde, 9. senenin sonlarında Miraç ve İsra olayı yaşandı ki buna değinmiştik geçen dersimizde. Diyor ki Müellif Rahimahullah ve بعدها emr bil hicreti ila Medine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayından sonra Medine'ye hicret etmekle ne oldu? En evet. olundu. Yani tevhide davet için insan ne yapar? Memleketinden çıkar gider, ayrılır. Yeter ki Allah Teala'nın üzerinde olan o hakkını ne okul yerine getirebilsin. Mevlâb-ı diyor ki, el-hicratu, hicret nedir? el-intikal min beledi şirki ilâ beledil İslam. Şirk bel beldesinden, İslam beldesine ne yapmak? İntikal etmek, taşınmak, göç etmek, gitmek. Yani hicret kelimesinin aslında kökünde ne vardır? Terk etmek var. Hicret kelimesinin aslında ne var? Terk etmek, bırakmak var. ve Allahu Teala peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına hicreti, hicreti yani Mekke'den Medine'ye gitmeyi bir oruç gibi, bir namaz gibi ne kılıyor? Farz kılıyor icma ile. Yani Allahu Teala'nın emri geldiğinde peygambere Mekke'den çıkmasıyla alakalı ve sahabelere artık ne oluyor? Orada bu hüküm farz oluyor. Bazı el-mehli eee bu hicretin vacibiyetini, vücubiyetini ne yapıyor bize? Ee, bildiriyor. E, naklediyor. Şirk beldesinden İslam beldesinden ne yapmak? Hicret etmek, ayrılmak. Bu konuda yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler yani çok şiddetli. Diyor ki Nebi Aleyhissalatu vesselam, "Ene beriyun min kulli muslimin yuqimu beyne azhuril müşrikîn" Müşriklerin arasında yaşayan, müşriklerin arasında oturan, müşriklerin arasında ikamet eden Müslümandan ben diyor beriyim. Allah Resulü Aleyhisselatü evet. Ben diyor bu kimseden neyim? Beriyim. Evet. Kalu ya Resulallah. Lime? Niye? Diyor ki, evet. La terâ'nâ ruhumâ. Onların diyor ikisinin, yani Müslümanla müşrikin ateşi birbirini ne yapmasın? Görmüş. Görmesin ya. Yani. Artık birbirleriyle komşuluk yapmasınlar. Evet. Müşrik... Müslüman'a ne yapmasın, tesir etmesin. Evet. Tesir ederse dininde ne yapacak? Fitneye düşecek Müslüman. Diyor ki Şeyhul İslam İbn Teimur rahimahullah: Râ'in al-Muslimîn al min mu'aşşaraẗ al ve Yahudi ve Hristiyanlarla diyor çokça mu'aşşarat eden, çokça içli dışlı bulunan Müslümanları gördü ki, onlar hum akallu imânen. İman bakımından çok az oluyorlardı. İmanları çok az oluyordu onların. Min gayrihim, min men cerradal Bunların dışında kendilerini İslam'a tecrid etmiş, İslam'a soyunmuş, Müslümanlığı kabul etmiş. Diğer Müslümanlara göre Yahudi ve Hristiyanlarla iç içe yaşayanlar nedir? İman bakımından daha azdır. Bunu gördük, bunu tecrübe ettik diyor. Kim diyor bunu? Şeyhul İslam müteyni Kaç yüzyıl önce diyor. Siz gelin şimdi bunu bugün Avrupa'ya çalışmaya giden Müslüman insanlara tatbik etme uygulayın. Yani bugün Avrupa'da hal öyle almış ki, ailelerin 3. nesli, 4. nesli şu anda orada yaşıyor. Adları Müslüman ismi olup sünnet olmayan, Hristiyan gibi yaşayan ve Hristiyan olan birçok insan var. Yani bu insanların oraya giderlerken, oraya bunun için, yani çalışmak için gitmelerinin caiz olmadığını Birileri bu insanlara ne yapmalıydı? Söylemeliydi. Bu kimselere ne yapılmadı bu, bu fetva? Verilmedi. Verilmedi, nakledilmedi, söylenmedi. Bir Müslümanın bir Müslümanın, belli şartlar dahilinde küfür ülkesine gitmesi, orada ikame etmesi, yaşamasına değildir. Caiz değildir. Ne zaman caizdir? Bir kere oraya gidecek olan Müslümanın ilim sahibi olması lazım. İlk şart bu. Yani oraya gittiğinde ona kusulacak, zehirlenmeye çalışılacak. Şüpheleri ne yapması gerekiyor? Savunması gereken ilmi olması lazım. Bugün bundan 50 yıl önce, 40 yıl önce oraya hicet eden, göç eden giden Türk insanları bakın, Anadolu'dan köyden çıkmış saf insanlar. Çoğu Kur'an-ı Kerim bile okumayı Bilmiyorum. bilmiyorlardı. Ne iliminden bahsediyorsunuz? Öncelikli olarak diyoruz ki ne olacak? İlim. İkincisi dindar olacak, takva sahibi olacak. Yani oradaki şehvat dediğimiz başına gelebilecek hevesine, arusuna tabi olan, güzel olan, hoş olan şeylerden uzak duracak takvalı bir insan olması lazım, gerekir. Öyle miydi buradan giden insanlar? Tahil Cuhela. Üçüncüsü de oraya gittiğinde dinini izhar edecek. Dinini izhar edecek, açığa çıkaracak, aleni bir şekilde yaşayacak bir şahsiyet olması gerekiyor. Gidin. Yani bunları bilen bir insan, bu özellikleri taşıyan bir insan ancak ne yapabilir? Bu adam Avrupa'ya gidebilir. Tabi belli şartlarla. Niye gidecek Avrupa'ya? Kafir ülkelerine, aleykümselam, küfür biladına. Niye gidecek? Eğer kendi memleketinde öğreneceği bir ilim yoksa, ancak o ilim o kafirlerde bulunuyorsa gidecek. Anladık mı? Yahut bir Müslüman oraya ne için gidecek? Davet için gidecek. Hristiyanları, Yahudileri İslam'a davet için gidecek. Bunun dışında kafasına göre çalışmak için biraz daha fazla para kazanayım diye, biraz daha fazla para kazanayım diye Kafir ülkesine, müşrik ülkesine kalkıp kendi ülkesinden insanın gitmesi cahiz değildir. Şeyhul İslam'ın sözü çok yani dikkat ettiğimizi çekilmesi gereken bir söz. Tecrübemiz de sabittir ki diyor, Yahudi ve Hristiyanlarla yaşayan Müslümanların diğer Müslümanlara göre imanları daha nedir? Artır. Ve insanoğlu yaşadığı topluluğun Örfünden, ananesinden ne yapmaktadır? Etkilenmektedir. Yani bugün Avrupa'dan gelen bazı kardeşlerimiz var, görüyoruz. Yani çok farklı mizaçlara, çok farklı tavırlara sahipler. Niye? Çünkü sabah gözlerini açıyorlar. Kafirlerle beraber, akşam gözlerini kapıyorlar. Kafirlerle beraberler. Bütün gün kimden geçmiş? Kafir insanlarla geçmiş. Şeyh Hulusi İbn-i olan yine dediği gibi, yani insan bırakın insanlardan etkilenmeyi, insan Hayvanlardan bile ne var Etkilenir. Etkilenir değil mi Abdullah abi? Yani bir insanın, düşünün çoban olduğunu, deve çobanı, develeri güden, develeri otlatan, gezdiren çobanla, koyunları otlatan çoban aynı mıdır? Değildir. Niye değildir? Devenin deve çobanı daha ne oluyor? Sert mizaçlı oluyor. Çünkü develer daha mizaç olarak kaba, yabani. Koyunlar ise daha mülayim yumuşak. Yani hayvanlarda bile ne var insanın? Tesir alması, etkilenmesi var. Nasıl olmasın ki Müslüman bir adam müşriklerle, kafirlerle aynı okulda, aynı iş yerinde, aynı sokakta bulunmuş olmasın da onlardan etkilenmiş olmasın. Biz de buradan oralarda yaşayan, oralarda doğmuş, dünyaya gelmiş kardeşlerimize davet ediyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi o kimselerin de bu kafir ülkelerinden ayrılıp Müslüman ülkelere ne yapmaları lazım? Hicret etmeleri lazım. Ezan duymuyorlar. Çocukları çocukları sınıflarda Hristiyan çocuklarıyla, Yahudi çocuklarıyla ateist, dinsiz, sapık insanların çocuklarıyla aynı sırada okuyorlar. Bu insanların çocukları. Ve Oradan ayrılmak adına hiçbir gayret göstermiyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselam beri olduğunu söylüyor. Müşriklerin arasında yaşayan kimseden ne olduğunu söylüyor? Beri olduğunu söylüyor. Bu sebeple bir kimsenin yapması gerekiyor? Muhakkak kafirlerden, müşriklerden uzaklaşması gerekiyor. Sadece bu mu? Hayır. Külah ehlinden günahın bulunduğu yerden de kişinin hicret etmesi gerekiyor. Tabii buradaki gereklilik farziyet anlamında değil. Dinini ishar edemiyorsa ancak farz olur. Bir toplulukta yaşıyorsun, bir köyde yaşıyorsun. O köyde dinini yaşayamıyorsun. Ha, oradan hicret edeceksin. Dinini yaşıyorsun ama sana bir baskı var. O baskı dinini yaşamana engel değil. Fakat etkileniyorsun. Burada da ne yapacaksın? Yine hicret. Yani yapacaksın? İşte şeyh Muhammed bin Abdurrahman diyor ki Allah Resulü ne yaptı? Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret de bir çözümdür. Hicret de bir çözümdür. وَالْهِجْرَةِ فَارِيدَةٌ عَلَىٰهَذِ umma <الْأُمَّة> min بَلَدِ şirk ila بَلَدِ İslam. Hicret, bu ümmetin üzerinde bir farzdır. İslam beldesinden, Şirk, be şirk beldesinden, İslam beldesine ne yapmak? Hicret etmek. Ve delilü <gülüyor> kavlullah taala Allahu Teala'nın şu ayeti kelimesi buna delildir. İnnellezîne tewaffâhumu'l melâiketü Kendilerini melekler vefat ettirdiğinde melekler gelip ruhlarını aldığında melâiketü zalimi enfusihim, Kendilerine zulmedenlere. Kâlû fîmme kuntum Neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Niye hizmet etmediniz? Kâlû kunnâ mustadafîne fi'l ard. Onlar da derler ki meleklere. Kunnâ mustadafîne fi'l ard. Yeryüzünde neydik? Aciz. Zayıf olan, mustazaf, aciz kimselerdendik. Bunun için hicret etmedik. İmkanımız yoktu. Kalu melekler cevap veriyor. Kalu elem tekun ardullah vasia. Elem tekun ardullahi vasia? Melekler diyor ki, mustazaf olduğunu bahane gösteren, zayıf olduğunu bahane gösteren kimselere. Yeryüzü geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? Fetuhaciru fiha. Fa'ulayka hum cehennem. Onların mevası, sığınağı cehennemdir. Vesâet masira Ne kötü bir? Sondur. İllel mustadâfîn. Gerçekte. Ancak kimlere kimlerin özrü kabul edilir? Gerçek mustazaf olanlar. Miner rical. Erkeklerden. Vennise kadınlardan. Vel vildân. Çocuklardan. Kim bunlar? La yestatîûne hîleten. Çaresiz olanlar. Çare bulamayanlar. وَلَا يَحْتَدُونَ سَب۪يلًا Yol bulamayanlar. Artık bir insan düşünün. Kafirlerin içinde yaşıyor ama çıkamıyor. Çaresiz. İmkanı yok. Sıfır. Bu hariç. Şimdiki kafir ülkelerinde yaşayan insanların durumu böyle mi? Adamın imkanı var. Türkiye'de evi var. Türkiye'de yaşayacak belki parası bile var. Hala gelemiyor adam. Yani melekler onlara diyecek ki, bakın ayet-i kerimede eğer bu insanların çocukları yaşadıkları ülkelerde Fitneye düşüyor. Yaşamış olduğu kafir belde, kafir ülke. Çoluklarıyla, çocuklarıyla istediği gibi oynuyor. İstediği yere alıp götürüyor. Fıska fucura batırıyor. Ve bu adam hala oradan hicret etmiyorsa Allah'ın nezdinde bu adam sorumlu. Bakın melekler ne diyor? Niye hicret etmediniz? Onlar da diyor ki mustazaftık, imkan yoktu. Diyor ki Allah'ın yeryüzü geniş. Değil miydi? Feulâki asallâhu en ya'fû anhum. Umudur ki Allah-u Teala olaki ki Kur'an-ı Kerim'de yüce bahza ilim ehli asallahu Allah tarafından olursa bu asa normalde asa umulur ki demek ama Allah tarafından olursa bu diyorlar vaciptir. Yani Allah bunu yapar. O işte onları Allah Teala ne yapacaktır? En yafu anhum. Affedecektir. Kimler onlar? Gerçek manada ne bulamayan, çare bulamayan, yol bulamayan kimseler. Ve kana Allahu afuvan gafura. Allah Teala affedicidir ve gafurdur. Deminden söylediğimiz gibi kafir bir ülkeye gitmek. Bırakın orada yaşamayı. Gitmek. Oraya kısa bir süreyle bile olsa yolculuk yapmak belli şartlara bağlı olarak caiz. Neydi o şartlar? Bir de tekrarlayalım. Bir. ilim, ilim olacak. İki. Takvalı olacak. Üç. Hmm. Dinini ishar edip yaşayabileceği Gidiyorsun böyle olacak. Velev ki hastalık için tedaviye gidiyor olsam bile. Bunlar yoksa gitmeyeceksin oraya. Kendi ülkendeki tedaviyi ne yapacaksın? Kabul. Kabul edip tercih edeceksin. Kâlûhu Teâlâ Allah Teâlâ buyurdu ki: "Yâ ibâdiellezîne âmenû ey iman eder kullarım, Allah Teâlâ sesleniyor. İnne ardî vâsi'ah. Benim yeryüzüm geniştir. Feiyyâ fa'budûn. Bana ancak bana ne yapın? ibadet edin." قال البغوي رحمه الله İmam Bağavi diyor ki sebebi nuzulü هذه الآية ve ayetin iniş sebebi nedir? Fil <gülüyor> muslimin Müslümanlar, el-lezina bi Mekke lem yuhaciru Mekke'de bulunup hicret etmeyenlere Allah Teala sesleniyor. Ey Allah'ın ey kullarım benim yer yüzüm nedir? Geniştir diye Allah Teala ne yapıyor? Sesleniyor. Nadahumullahu bismil iman. Allah Teala Mekke'de henüz hicret etmemiş insanlara iman ismi vererek sesleniyor. Ey iman edenler. Demek ki hicreti terk eden ne olmaz? Kafir? Olmaz. Hicreti terk eden kafir? Olmaz. Ama nedir? Günahkardır. Ama dini aynı zamanda çok büyük tehlike altındadır. Çok büyük tehlike altındadır. Ve delilü alel hicre sünne. Peki sünnetten deliline ne hicretin? Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem La tenkati'ul hicretu hatta tenkati'at tevbe. Tövbe kesilinceye dek hicret ne olmayacaktır? Bitmeyecektir. Yani tövbe bitinceye dek hicret de ne olmayacak? Bitmeyecek. وَلَا تَنْقَتِعُ التَّوْبَةُ hatta تَطْلُعَشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Güneş de Güneş de batıdan doğmayınca tövbe, tövbe bitmeyecek. bitmeyecek. Demek ki önümüzde arkadaşlar çok büyük fırsat var. Hala ölmedik öncelikle olarak. Ve hala güneş batıdan doğmadı. O zaman diyoruz ki tövbe için hala kapı açık. açık. Ne kadar günah şeydiysen işle, ne yaptıysan yap. Karşısındaki az önceki ayet-i kerimede de olduğu gibi Vekelhan Allahu Afuvan Gafura. Allah Teala çok affedicidir ve çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissellem diyor ki: "La hicrete ba'del feth. Neymiş, ne diyormuş? La <gülüyor> hicrata ba'del fethi. Fetihten, sonra, Fetihten sonra hicret yok. Ne demek? Şimdi biz az önce hadis okuduk. Dedik ki, Tövbe bitinceye dek hicret bitmez. Güneş batıdan doğuncaya dek tövbe kapanmaz. Demek ki kıyamete kadar hicret daim devam edecek. Kıyamete kadar. Bir hadisde de diyor ki Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Bunu nasıl anlayacağız? Hayır. Hayır. Diyeceğiz ki Mekke'nin fethinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra, Mekke'nin fethinden önceki gibi artık insanların üzerine hicret o topluluğu Mekke'lilerin üzerine farz değil. Mekke fethedildikten sonra artık Mekke'de kalan Müslümanlar Mekke'de yaşaya bilir. Medine'ye gelmeyeleri şartı yok. Yok. Tamam. Burada da bunu ne yapalım? Ee, anlatmış Olalım. Bir de bize sorulan bazı sorular var. Sorulardan bir tanesi de yabancı kafir bir ülkenin vatandaşlığını alma. Yani ilim ehlinden, muteber ilim ehlinden sizin selefi ulemadın bir tane alim görmedim caizdir diyen. Her biri de diyor ki bir insanın bir insanın Müslüman olan kendi ülkesinin vatandaşlığını bırakıp Atıyorum, Olur. Almanya, Amerika, Kanada gibi ülkenin vatandaşlığını alması caiz değildir. Hatta diyorlar ki, soruluyor yani, kendi ülkemizde sıkıntılarımız var. Ee, başka gidecek bir de bulamıyoruz, Zavrut halinde burada yaşıyoruz. Diyor ki, oturumla yaşayabiliyorsan orada ne yap? Oturumla yaşa. Yani yine vatandaşlığı ne yapma? Alma. Al. Çünkü kafir ülkenin vatandaşlığını almakta çok büyük mahzurlar var. Yani bunlardan bir tanesi de kafir ülkeye. ...sana verdiği bazı şart, istediği şartlar var. Vela ve bera. Yani bu ülkenin kanunlarına, o ülkenin kafir ülkenin ...velasını ve berasını kabul ne yapıyorsun? O ülkeyi sana kabul ettirdiği şeyle kabul ediyorsun. Bundan dolayı o ülkelerin bu vatandaşlıklarını almak... ...almak caiz değil. Hatta Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki... ...bu temellinin ta kendisidir. Temellinin yani kafiri dost edinmenin ta... ...kendisidir diye böyle şiddetli bir... ...fetva veriyor. Müce Rabbim bizleri tevhidi hakkıyla anlayan kullarından eylesin. Kafir diyarında yaşayan ve oralarda hicretin niyetine giren kardeşlerimize de bu işi kolaylaştırsın. Subhanakallahumma ve hamdik.